وَذِكْرِ فَإِنَّ الذِّكْرٰتَ فَعَلُ الْمُؤْمِنِينَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين anamet عليهم غير المغضوب عليهم ve Allah'ın. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ﷺ سيدنا ونبينا محمد كما صليت على ﷺ وعلى ﷺ ﷺ ﷺ حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ﷺ محمد Kema كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِّيدٌ مَّجِيدٌ Bismillahirrahmanirrahim. Ashab-ı kiramın büyüklerinden Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh çok güzel Kur'an okurmuş. Onun Kur'an okuyuşunun çok çekici olduğunun şahidi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bir gece mescitte Kur'an sesi duyuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona kulak verip dinliyor. Ertesi gün Ebu Musa Eleşari'ye bakıp senin akşam okuduğun Kur'an'ı dinledim, çok güzel okuyordun diye onu methediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yıllar sonra Ömer bin Khattab radıyallahu anh Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ı gördüğünde ona Ebu Musa bize Rabbimizi hatırlat." dermiş. O da oturur Kur'an okurmuş. de İbn Hibban'da sahih hadis olarak rivayet ediliyor. Hadisin belki Buhari'deki bir hadis düzeyinde olmadığını söylememiz lazım ama bu bize Rabbimizi hatırlat Ebu Musa sözünde kıyamete kadar yaşayacak bütün Müslümanların alacağı dersler vardır. Zekkirna Rabbena Bize Rabbimizi hatırlat. Bize Rabbimizi hatırlat. Ömer Ebu Musa'ya bana Allah var, Rabbin var de demiyordu şüphesiz. Sen Kur'an oku, ben dinleyeyim diyordu. Ya da kim varsa yanında hep beraber dinleyelim demek istiyordu. Bunu zekirna rabbena, bize Rabbimize hatırlat şeklinde söylüyordu. Çünkü Ömer radıyallahu anh'ın aklında anlayışında Kur'an okunması başkasının veya kendisinin okuması Allah'ı hatırlamaktır. Ömer gibi bir aklın Ulu bir Müslümanın Kur'an'dan anladığı şey bu demektir. Bize Rabbimizi hatırlat. Bir Müslüman elbette Allah'ı hiçbir zaman unutmaz. Hele Ömer hiç Allah'ı unutur mu? Bize Rabbimizi hatırlat dediği zaman, Kur'an okunsun, mümin olarak günlük enerjimizi alalım demek istiyor. Bütün sahabilerin kafasında özellikle de bu olayı öne çıkardığımız için Ömer'in kafasında, Allah onlardan razı olsun, Kur'an Allah'ı hatırlatıyor bu hatırlatmadan Allah'ın kullarının hatırlamasını istediği her şey ortaya çıkıyor. İman, Peygamber aleyhisselama bağlılık, dünya hayatının ne olduğu, ahiretin ne olduğu, cennet, cehennem, sırat, Allah'ın nimetleri, Allah'ın azabı, salih kullar, peygamberler, gökler, yer, ölüm, diriliş, her ne varsa Kur'an'da Allah kullarına onları vermek istiyor, hatırlatmak istiyor. Onun için Ömer radıyallahu an bize, Rabbimizi hatırlat Ebu Musa dediğinde adeta bir iş adamının sabah kalkıp iş yerine gittiğinde sekreterine günlük programımız neydi? Bir getir bakalım deyip günlük randevuları yapılacak işleri önünde inceleyip evet bugün şu şu işler yapılacak dediği gibi ''Omer radıyallahu anh da Ebu Musa'ya Rabbimizi hatırlat'' dermiş. Ebu Musa da nereden o gün Allah ona ilham etti ise oradan okumaya başlar. Ebu Musa Kur'an okuduğu için Rabbini hatırlıyor. Ömer Kur'an dinlediği için Rabbini hatırlıyor radıyallahu anhüm, cemi'an. Bu bir sünnet tarzı değildir. Yani misvak kullanır gibi, sabah namazının sünnetini kılar gibi, Müslüman'ın yapacağı işlerden birisi, hafız görünce bize Rabbimizi hatırlat demek şeklinde bir sünnet yoktur. Ama bir gerçek var. Kur'an hatırlatıcı bir kitaptır. Kur'an bize Allah'ı, Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlatıyor olması lazım. Gönül ister ki bütün Müslümanlar olarak hayatımızda bir dönüm noktası oluşturalım. Kur'an-ı Kerim'le her buluştuğumuzda Allah'ı, cenneti, cehennemi dünyanın faniliğini, ahiretin ebediliğini hatırlayalım. Bir küçük not ilave etmemde fayda var. Aziz kardeşlerim, kesinlikle Arapça bilmek, tefsir okumak şart değildir. Ömer'in bana Rabbimi hatırlat dediği mantığın oluşması için. Çünkü her Müslüman ne kadar ilimden uzak bir hayatı olsa da Kur'an'ın cenneti anlattığını bilir. Allah'ın kitabı olduğunu bilir. Cehennemi anlattığını bilir. Zaten cennet, cehennem Kur'an'da Türkçe gibi kullanılıyor. Her Müslüman Kur'an deyince akla namaz geldiğini bilir. Kur'an deyince dünyanın fani olduğunu anlar. Yani bu konuda Herhangi bir müfessirin bildiğini her Müslüman biliyor. Şeytan sen Arapça bilmiyorsun diye bizi kandırıyor olmamalıdır. Arapça bilmeden en büyük gerçek olan Allah'a imanı önde ettik. Arapça bilmediğimiz halde cennet ve cehennem biliyoruz. Kur'an'ı anlamak için Elbette Arapça tefsir diğer ilimler gerekli. Ama Ömer'in radıyallahu anh bahsettiği Allah'ı hatırlamak, mümin bir hayat olarak şu dünyada yaşamak gerektiğini anlamak. Biz cennet için varız. Fani dünya için yokuz. Gerçeğini bilmek Arapça ile olur bir şey değil. Ömer mantığı ile olur o. Arapça bilsen de bilmesen de, Kur'an'a yönünü çevirmedikçe, kolay kolay Allah'ı hatırlayamazsın. İnsanın algılama sistemleri, Kur'an'a doğru yöneldiği zaman, dil sorunu, Arapça bilmek veya bilmemek endişesi, ortadan kalkar. Eğer, Aşkımız Kur'an ise o bize hafızın sesi iyi olsa da olmasa da biz çok hızlı okuyor olsak da olmasak da Allah'ı hatırlatır. Mantığımız bu olmadıkça yani Allah'ın kitabı ve bana indi bu kitap ben buna iman ettim diyemedikçe en iyi Arapçayı bilen birisi bile olsak işe yaramaz. Hiç kimse bu asırda veya hiçbir asırda Ebu Cehil'in bildiği kadar Arapça bilemez. Çünkü Kur'an, Ebu Cehil'in bildiği Arapça düzeyine meydan okumak için inmiş bir kitaptır. Demek ki meselemiz Arapça meselesi değil, Kur'an'a hangi hasretle baktığımız meselesidir. Tıpkı Ömer gibi, Rabbimi bana hatırlatan, Dolayısıyla Rabbimle beraber gelecek bütün mesajları hatırlatan Kur'an diye sarıldığımız zaman biiznillahü Teala Allah'ı hatırlarız. Allah'a ait her şeyi hatırlarız. Bunun sonu da cennet olur. o sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve رَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ